İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İslam'dan önce Medine'de bulunan Evs ve Hazreç adındaki iki büyük Arap kabilesi, 120 sene birbirleriyle savaşmış, Boğaz ismi verilen son savaşta Evs kabilesi Hazreç kabilesine galip gelmişti. Ancak İslam dinini kabul ettikten sonra bu kabileler arasında kardeşlik duyguları gelişmiş ve eski düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Aralarında kardeşlik, birlik ve beraberlik oluşmuş, İslam düşmanlarına karşı tek yumruk haline gelmişlerdi. İşte bu durumun kendi aleyhlerine bir sonuç doğuracağını anlayan Yahudi ileri gelenlerinden Şemmas, Şahs bin Kays, bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin gençlerine Buaz savaşını hatırlatmasını ve aralarında fitne çıkarmasını istemiş. Yahudi genci de bu görevi başarıyla yerine getirerek bunlar arasında fitne çıkarmış ve düşmanlık ateşini körüklemiş. Sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaş durumu almışlardı. Olayı haber alan Hazreti Peygamber onları yatıştırmak üzere hemen yanlarına gelmiş, kendilerine nasihatte bulunmuş ve Şemmas'ın tutuşturduğu fitne ateşini söndürmüştü. İşte 98 ila 103. ayetler bu olay üzerine inmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarında Hz. Muhammed'in geleceğine, peygamberliğine ve şahsiyetine dair ayetler bulunduğu, onlar da onun peygamber olduğunu bildikleri halde bu gerçeği ve Kur'an'ı inkar ettikleri, bu konuda insanların kalplerine şüphe düşürmeye ve müminleri İslamiyet'ten soğutmaya çalıştıkları için Yüce Allah bu ayetlerle onları kınamıştır. Burada müminlere, ehli kitaba gönderilen kitapları da asli şekliyle onaylayan, gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur'an gibi bir kitabın ayetleri okunup dururken, üstelik onların kitaplarında da geleceği haber verilen Hz. Muhammed gibi alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambere iman etme şerefine erişmişken, bir grup ehli kitabın kendilerini iman yolundan saptırmak için kurdukları tuzaklara aldanmamaları için güçlü bir uyarı yapılmaktadır. Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun diye çevirdiğimiz cümlede hem fiil hem mastar kalıbında geçen takva kavramı dini bir terim olarak kişinin kendisini günahkar kılacak şeylerden koruması veya insanın ibadet ve güzel işler yaparak Allah'ın azabından korunması şeklinde tarif edilmiştir. Bu tür korunma çabaları temelinde Allah'a saygı ve itaat niyeti bulunması şartıyla değer kazanacağı için mealinde bu saygı unsuru dikkate alınmıştır. Nitekim sahabeden Abdullah bin Mes'ud bu ifadeyi Allah'a asi olmayıp, itaat etmek, nankör olmayıp, şükretmek ve onu unutmaksızın hep hatırda tutmak şeklinde açıklamıştır. Tefsirlerde anlatıldığına göre bu ayet indiğinde, sahabiler Allah'a karşı gereği gibi saygılı olma konusunda endişeye kapılmışlar, bir yandan hiç kimsenin bunu hakkıyla yerine getiremeyeceğini söyleyip, bir yandan da kendilerini aşırı derecede ibadete vermişler, bunun üzerine ''Gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının'' mealindeki ayet inmiştir. Tegabün suresindeki ayetin konumuz olan ayeti nesh söyleyenler olmuşsa da gerçekte bu ayet ne sedici değil, onu açıklayıcı mahiyettedir. Ve Allah'tan hakkıyla korkmanın kişinin gücü yettiği kadar Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmesi anlamına geldiğini ifade eder. Tegabün suresindeki ayet neshedici olarak kabul edildiği takdirde, nesheddiği ayetin insanlara güçlerinin üstünde bir sorumluluk yüklemiş olduğunu kabul etmek gerekir ki, bu Kur'an-ı Kerim'in aynı konudaki açık ifadeleriyle bağdaşmaz. Takva sahipleri Kur'an'da övgüyle anılmışlar ve kendilerine ahirette büyük nimetler verileceği bildirilmiştir. Buna göre Allah katında en değerli kimseler, Takva sahipleridir. Yüce Allah, takva sahiplerinin dostudur. Allah onları sever. Onlarla beraberdir. Onlar için güzel bir gelecek vardır. Ahiret yurdu onlar için hazırlanmıştır. Onlar güvenli bir makamda bulunmaktadırlar. Cennetler ve her türlü nimet onlar içindir. Müfessirlere göre Allah'ın ipinden maksat Kur'an ve İslam'dır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışmak, hep birlikte İslam dinine inanmayı, onu kabul etmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi ifade eder. Hz. Peygamber Kur'an'ı Allah'ın gökyüzünden yeryüzüne sarkıtılmış ipidir diye tarif etmiştir. Allah'a karşı gereği gibi saygılı olmak ve Müslüman olarak ölebilmek için Allah'ın ipine toptan yapışarak tevhid inancında birleşmek, ayrılıktan uzak durmak ve hayatın sonuna kadar imanı korumak gerekir. İslam dini inançta ve amelde birliğe büyük önem verir. Bunun içindir ki inanç alanında, Allah'ın birliği ilkesini getirdiği gibi, ibadet alanında da hac ve namaz gibi insanları bir araya toplayarak Müslümanların birliğini sağlayacak prensipler koymuş, ameli tedbirler almıştır. Fert olarak veya bölünmüş gruplar halinde yaşayanların dinlerini ve milliyetlerini korumaları kolay değildir. Bunların sosyal, maddi ve manevi baskılar karşısında dayanma güçleri az olduğundan daima din ve milliyetlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunurlar. Bu tür baskılar peygamberleri bile zor durumlarda bırakmış bu sebeple Allah'tan ve insanlardan yardım istemeye mecbur kalmışlardır. Kur'an, insanlar arasında düşünce ayrılıklarının bulunmasını insanın yaratılış hikmetine ve özelliklerine bağlar. İyi niyete dayalı olması ve makul çizgide kalması halinde bu ayrılıkların insanlar arasında rekabete, dolayısıyla toplumların ilerlemesine ve kalkınmasına yardımcı olacağı da açıktır. Ancak İslam, düşünce ayrılığının düşmanlığa dönüşmesini, insanları çekişen ve vuruşan kamplara ayırmasını müsamaha ile karşılamaz. Nitekim bu ayeti i kerimede, Müslümanların birliği Allah'ın bir nimeti olarak değerlendirilirken, toplumsal barışı tehdit eden ve İslam'dan önce örnekleri çokça görülen çekişme hallerini her an içerisine düşüp yanabilecekleri ateşten bir çukurun kenarında bulunmaya benzetmiştir. ''Yüce Allah, insanların böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamaları için toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sarılmalarını, O'nun genel prensiplerinin dışına çıkmamalarını emretmektedir. O'nun, Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz.'' ifadesi, İslam'ın insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlama konusunda ne derece kaynaştırıcı, önemli bir unsur olduğunu, hatta din kardeşliğinin dolayısıyla inanç ve dava birliğinin soy kardeşliğinden daha kuvvetli olduğunu gösterir. Zira soy, dil ve vatan birliğinin aynı ırktan olan Araplar arasında meydana getiremediği barış, kardeşlik ve dayanışmayı İslam, bu millet arasında başardığı gibi farklı ırklar ve soylar arasında da başarmıştır. İslam tarihi bunun örnekleriyle doludur. Değerli dinleyenler, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Erel.